It's Friday morning and this is an open air market with thousands of people here who've come to hear one of the top From the party that rules Bugün Cuma. Malaysia. Muhalefetteki İslam Partisi Pasın Kalesi Kelantan bölgesindeyim. İslam Partisi'nin üst düzey yetkililerinden birinin yaptığı konuşmayı dinlemek için binlerce kişi gelmiş pazar yerine. Partinin yetkilisi hükümetle alay ediyor konuşmasında. Hükümetin şu sıralardaki favori sloganı İslam Hadari. Uygar, medeni İslam demek. Ama hükümet bunu, ...modern, ilerici İslam anlamında kullanıyor. Muhalefetteki İslami Parti basın yetkilisi... ...pazardaki halka hitaben yaptığı konuşmada... ...İslam nedir biz bilmiyor muyuz? Hükümetin yaptığı ithal İslam getirmek memleketimize diyor. Kalabalık da bu konuşmadan hoşlanıyor anlaşılan. Çünkü o konuştukça... ...sık sık konuşmasına kahkahalarla gülüyorlar. Hükümetle alay eden konuşması epey ilgi topluyor... Gerçekten İslami Parti PAS için gösterilen destek epey yoğun burada. Kelantan'da halk PAS Partisi'nin İslami değerlerini öne çıkaran programından hiç rahatsız değil. Tersine... Batı türü modernlikle eleştirdikleri bir çöküşe sürüklenmekten korkuyorlar. pas İslami ilkeleri izliyor. Yerel hükümetin İslami olmayan her şeyi yasaklaması lazım. Örneğin kadınlarla erkeklerin bir arada içmesini desteklemiyor. Çünkü kadınlarla erkekler serbestçe bir arada bulunursa çok sorun çıkar ortaya. Evlilik dışı çocuklar, hatta cinayet bile çıkar. PAS Kelantan'da büyük rağbet görüyor ama ülkenin tümünde egemen olan kuşkuları henüz giderebilmiş değil. Partiye olan desteği artırmak amacıyla yeni kuşak PAS yetkilileri çıktı ortaya. Partinin genel sekreteri Naşrudin Mat ise bunlardan biri. PAS Partisi'nden kuşku duyanları hiç de çekinecek bir şey olmadığına ikna etmeye çalışıyor. İfade özgürlüğü, din özgürlüğü bunların hepsi var. Biz şunu söylüyoruz. İslam hukukunda İslami yöntemden söz ettiğimiz zaman bunu Müslüman olmayanlara da uygulatacağız demiyoruz. Bizim tek istediğimiz İslam'ı temel alan iyi bir yönetim uygulanması. Do you believe that Sizce Müslüman kadınların başlarını kapatmaları gerekiyor mu diye sorduğum zaman, evet, Kur'an'a göre kapatmaları lazım yanıtını veren İslami Parti Genel Sekreteri, PAS Partisi iktidara gelirse bunun bir gereksinim olacağını ama zorla uygulatmayacaklarını söyledi bana. Örneğin Kelantan bölgesinde, Kültürel etkinlikler söz konusu olduğunda PAS Partisi'nin şarkı söylemeyi ve dans etmeyi yasakladığını duydum. Doğru mu bu diye sordum. Hayır şarkı söyleyip dans etmek yasak değil. Bir ay önce bir konser düzenlemiştik partinin merkez binasında. Orada hem şarkı söylendi hem dans edildi. Bizim yasakladığımız kadınlarla erkeklerin denetim dışı bir arada bulunmaları. Ya da İslam inancına aykırı kökenleri tanrının varlığını kabul etmeyenlerin görüşlerine dayanan kültürel faaliyetleri yasaklıyoruz. Bu tamamen bütün kültürel faaliyetlerin ya da müzik içeren etkinliklerin yasaklandığı anlamına gelmez. Well the really was leading me to believe that the very pluralistic. PAS Partisi yetkilisi birçok kesime hitap eden bir parti olduklarına, aslında iddia edildiği kadar yasaklar getirmediklerine ikna etmeye çalışıyordu beni. Ne var ki, Kelantan gibi bu İslami partinin ekemen olduğu bölgede bile herkes aynı görüşte değil. Palmiye ağaçları arasından geçen bir patika yoldan ilerideki küçük eve gidiyorum şimdi. Bu evde oturan adamın öyküsünü dinleyeceğiz birazdan. Evinin önündeki da öğleden sonra pırıl pırıl güneş parlarken dişsiz ağzını bir yandan bir yana saran kocaman bir gülümsemeyle oturan yaşlı adamın adı Çayma. Çocukları ve torunları için çalıyor bu müziği. Yıllardır çalıyor bu müziği. Eskiden halka konser de verilmiş ama artık yapmıyor, yapamıyor daha doğrusu. Eskiden yani Pas Bu Kelantan bölgesi yönetimini ele geçirmeden önce hiçbir sorun yoktu. Hep şehri iner halkın dinlemesi için çalardım. Şimdi ise hiçbir şey çalamıyorum çünkü bunu İslam'a aykırı buluyorlar. Onların gözünde bu günah. Onun için izin vermek istemiyorlar çalmam. Peki siz iyi bir Müslüman mısınız? Her Müslümanın İslam'ın telkin ettiklerine uyması gerekir. Ama benim yaptığım İslam'ın yasakladığı bir şey değil ki. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne çalabileceğimi, ne çalamayacağımı biliyorum. Ama onlar bilmiyor. Benim müziğimi incelemiş falan değiller. Hiçbir fikirleri yok. Çeyma'nın müziğini dinlerken bu gürültü neden kopuyor acaba diye düşünmekten alamadım kendimi. PAS anlaşılan sahnede kadın şarkıcılarla erkek müzisyenlerin bir arada olmasına karşı. Ayrıca bu bölge müziğinde Hindu ya da Budist kökenli ezgiler olmasına ve geleneksel dansların oynanmasına da karşılar. Ancak İslami Parti PAS'ın sufuluğu yalnız Çeyma ve arkadaşlarını etkilemiyor. Bu parti karaoke'de yasaklamış. Hatta süpermarketlerde kadınlarla erkeklerin ayrı kasalarda para ödemesi emri bile verilmiş. Pas bir yandan İslam'ın hoşgörüsüz bir yansıması olarak ortaya çıkarken bir yandan da Malezya'nın en az gelişmiş bölgelerinden biri olan Kelantan'a turist çekmeyi hedefliyor. Bana sanki bu hem o olsun hem de bu olsun derler gibi geliyor. İslam, daha doğrusu kimin İslam'ı sorusu, modernlik arayışındaki Malezya'da gündemin başına yerleşmiş bir konu. Ülke nüfusunun neredeyse yarısını Çinliler, Hintliler ve başka toplumlar oluşturduğu için bu konu etnik ve kültürel bölünmelerle daha da karmaşık hale geliyor. Bu din ve ırk gibi hassas sorunları çözüme kavuşturmak mümkün olabilecek mi acaba? It is untenable that one claim to be religious when corruption is endemic. Rüşvet, yolsuzluk her yerde görülürken, vatandaşlara karşı suç işlenirken, farklı gruplar arasında ekonomik dengesizlikler çok yaygınken, dindar olduğunu iddia etmek müdafaa edilebilecek bir şey değil. Bunu söyleyen, Malezya'nın eski başbakan yardımcısı ve belki de ülkenin en tanınmış Müslüman aydını. Birçok kişinin siyasi amaçlı olduğunu düşündüğü suçlamalardan yargılanarak, 6 yıl hapse mahkum edilmiş, ve ancak Muhattir Muhammed Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Çoğu kişi Enver İbrahim'in serbest bırakılmasının yeni ve daha liberal bir havanın işareti olduğu ümidinde. Cezaevinden çıkmasından bu yana Enver İbrahim gerek BBC'ye gerekse başka medya kuruluşlarına verdiği mülakatlarda kendisini iyi bir Müslüman ve iyi bir demokrat olarak tanıtmaya özen gösteriyor. Benim konumum eskiden beri hiç değişmedi. Bir Müslüman olarak İslami değerlere saygı duyarım. Ama siyasi arenada Malezya'nın demokratik bir ülke olarak kalması ve Anayasanın çerçevesinden uzaklaşmaması gerekir. Malezyalıların kökenleri ne olursa olsun eşit olacakları bir Malezya görebiliyor musunuz gelecekte? Demokratik Malezya'ın veyen vizajı açıkça An for all benim düşlediğim demokratik Malezya kesinlikle bütün Malezyalıları kapsıyor. Fırsat sahibi olmayanların desteklenmeleri gerekir. Ama fevkalade sonuçlara ulaşmış olanlar ya da daha fazla gelişme kapasitesi olanlara her türlü teşvik verilmelidir. Bu sözünü ettiklerim zengin Çinlilerde de olsa. Onun için benim görüşümce kendinden daha emin, kendini daha çok ispat etmeye çalışan, barışçıl, ekonomik açıdan canlı bir Malezya yaratılmalı. Malezyalıların kendilerini güven içinde ve birbirlerini eşit olarak gördükleri bir ülke olmalı bu. Enver İbrahim şimdi siyasete dönmek için güçlü bir kampanya yürütüyor. Biraz önce dinlediğimiz, kendisini serbest bıraktırma çabalarında başı çeken liberal eğilimli avukatlardan destek bekliyor. Gentlemen. That is, give this man a warm welcome. Well, I'm amazed at what a rough ride Anwar Ibrahim's getting. One man just stood up and said, we supported you when you were in jail, but we don't trust you now. Enver İbrahim'i bu kadar zorlayacaklarını doğrusu tahmin etmemiştim. Toplantıya katılanlardan biri ayağa kalkıp, biz seni hapisteyken hep destekledik ama şimdi sana güvenmiyoruz diye verdi. Her zaman olduğu gibi şimdi de görüş ayrılığına yol açan konu İslam ve layıklık. Bu gece izlediğim toplantıya katılan avukatların çoğu Enver İbrahim'in hangi tarafta olduğunu bilmiyordu. Enver İbrahim'i sürekli olarak soru yönelten avukatlardan biri Malik İmtiyazı. Malik imtiyazın gözünde ne Enver İbrahim, ne Amno, ne de PAS, Malezya'nın en temel ikilemini çözebilmiş değil. Tam tersine İslam'a siyaseti karıştırarak ve halkın hoşuna gitsin diye hareket ederek ülkedeki demokrasiyi zehirlediklerini düşünüyor. Halk korku içinde yaşıyor. Ne yapıp yapamayacağını kimse bilmiyor. İslami değerlere aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle insanlara karşı dava açılıyor. İslami kurallardan saptıkları gerekçesiyle adamı veriyorlar. İslam dışında bir dinden veya inançtan olduğunu söylemeye kalkanlar da hemen tevkif kamplarına atılıyor. Bunlar olup bitiyor ama hiç kontrol eden bakan yok. Hatta bir yere kadar hükümet zaten İslami kurallarında bunu gerektirdiği gerekçesiyle yapılanlara göz yumuyor. Onlarca yıl boyunca hükümetin izlediği politikalar İslam'a dini alanda imtiyazlı bir yer ayırdı ve Müslüman Malezyalılar da imtiyazlı etnik grup muamelesi gördüler. Avukat Malik İmtiyaz, Malezya'nın bölünmüş toplumunun gerçekten modern, tüm etnik grupların bütünleştiği bir ulus haline gelmesi daha çok uzun zaman alacak diyor. The non-Muslim is a second class citizen. For example, a few years ago Muslims would make a lot of noise about Müslüman olmayanlara ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılıyor. Örneğin birkaç yıl önce diyelim bir davette kimse onlara zorla et yedirmese de o davetteki yemekler arasında domuz eti var diye Müslümanlar çok patırtı koparırdı. Öte yandan birçok Müslüman evine davete gittiğinizde siz Hindu dininden olmanıza rağmen size sığır eti ikram ederken acaba bu misafir et yer mi diye kimsenin aklından geçmezdi. Bazen okullarda kurban bayramı sırasında çocukları alıp boğaların kurban edilmesini seyrettirmeye götürüyorlar. Boğalar, Hindu dininin kutsal simgesi olduğundan ve kimse sığır eti yemediğinden, Hindu çocuklar bu manzaradan tahmin edebileceğiniz gibi dehşete düşüyor. Fakat buna kimsenin aldırdığı yok. Bir başka deyişle, İslam dinine saygı gösterilmesini isteyenler, başka dinlere kendileri saygı göstermiyorlar. Hani sanki, biz bu ülkenin esas halkıyız, onun için yaptıklarımızı kabul etmeniz gerekir. Beğenmezseniz gidin der gibi bir hava var. İşte o bakımdan evet bir yerde bu ülkede iki tür Malezyalı var demek gerek. Modernliğin tuğlasına harcına bakarsanız delicesine hızla süren kalkınmaya ve yaşam kalitesinin yükselmesine bakarsanız evet Malezya tam bir başarı örneği diyebilirsiniz. Ama giderek daha çok Malezyalı daha çok şey istemeye başladı. Mahatir projesinin daha da ötesine gitmek istiyorlar. ...tam anlamıyla demokratik, yaptıklarının hesabını vermeye hazır bir hükümet görmek istiyorlar. Ve hepsinden de önemlisi, sıkıntı yaratan ulusal kimlik sorununa gerçek bir çözüm bulunmasını talep ediyorlar. Mahatir yıllarının bitirilmemiş işlerinden biri, işte böyle bir modern yaşam inşa etmek. Gelecek hafta Malezya'nın kuzey komşusu Tayland'a geçip, güç durumdaki Müslüman azınlığın sorunlarına değineceğiz.